Ve mâ ve a'tisâmi illâ billâh ne kad jâet Rasûlü Rabbina bil haq Sallu alâ Rasûlünâ Muhammed Allahümme salli alayhi sallam Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahümme salli alayhi sallam Muhammed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 Hadiseler anlatılıyor, orta alametler bahsediliyor. Henüz efendim yaşamakta olduğumuz alametler. Bunlardan efendim evvelce de üzere bir tanesi neydi? En yusuf de kalikadi bu ve yukedde be sadik bu ve yemen elkainu ve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 Demin o ne dersen dersin öpen yalayan adam ya hocam çok acil bir işim var kusura bakma adamın başına gelen iş bizde de farklısı gelecek değil hakikaten öyle zaman oluyor ki şahit bile bulamıyoruz ya ne gereği var diyor ben hiç karışmayayım bu işe şeyde. ya ne gereği var diyeceksin ki bu adam böyle bir şey yapmamıştır bu böyle bir şey yok o uyduruk yere hiç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 Allah yalancıların üzerine lanetini göndersin. Fenedi Allah lanet Allah ael Kaziibiin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım diyor Kur'an. Kur'an böyle eleâ lanettullahel kaibi'in Yalancılara Allah'ın laneti yazsın. Allah belalar yağdırsın, lanetler yağdırsın Kim yalan yapıyorsa, kim iftira yazıyorsa,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 ehl Kur'an, ehl-i, Kur ehli cikir insanlara, eli sünnet ve cemaat itikadında olanlara sakın haklarında, aleylerinde bir şeyler katıştırmayın, uydurmayın. Konuşulanlara da hemen kapılmayın. Efendim, Allah Teala şerlerinden muhafaza etsin, dua edelim. Şimdi kıyamet alameti bitmez, kıyamet biter. kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamet alametlerinden, en mühimlerinden bir tanesi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şekun aleykümüm ara. Benden sonra başınıza yöneticiler geçecek. Yakhiruunu salatam namazı vaktinden geciktirecekler. Namazları işte Hatçacı Zalim yapardı bunu anlatmıştım size, değil mi? Ta evvelce Hatçacı Zalim Cuma hutbesine çıkardı hutbede konuş, konuş, konuş, konuş. Cuma geçecek efendim.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 Allah o daireden çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. Şimdi yine hadis-i şerifte yeti alennâsi zaman insanlar üzerine bir zaman gelecek. Sünneti. Sünnetim git gide eskiyecek. Benim yolum git gide ne olacak? Eskiyecek. Yani eskiyen bir eşya gibi burada istiare ve ve kinaye ile yani yıpranacak. Bu ne demektir?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 <gülüyor> وَجَدْهَمْسِيْنَ صَاحِبَنَ اَوَكْثَرُ 50'den fazla arkadaş bulurlar diyor. Hadis-i şerif ne güzel anlatmış Aynı zaman değil mi? Bir bit'at uydurana uyan, bakarsın 50-100 kişi destekçi bulur. Ama bir sünnetse niye uyan, bakarsın herkes tarafından dışlanır. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize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 yani Rasulullah ve sahabenin inancı dışında inançlar ihtiyaç edilir. Ondan sonra tabi amel bidatları bunu takip etti ve böylece iş çığırından çıktı. Onun için her 100 senenin başında bir müceddit gelerek, o müceddit ne yaptı? Bu eskiyen sünnetli bir daha, bir yamadı, bir tazeledi, bir parlattı, bir ihya faaliyeti başlattı her 100 senenin başında.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 Ümmetim, şeftere <gülüyor> Ümmetim kaç fırkaya ayrılacak? 73'e. Kullun <gülüyor> filhabi illa waide. Biri müstesna hepsi cehennemdedir. Demek ne kaldı cehennemde? 72. Bu 72'nin hepsinin inancında ne var? Bit'at var. Tek fırkanın adı ne? Ehli sünnet ve cemaat. Ne demek gelür sünnet? Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabelerin inandığı gibi.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 en güncel konulardan birisi nedir? İtikad bidatı ile ilgili bir misal vereceğim size. Bunları ben başa demem yani itikad bidatı yani bütün sapık fırkaların tüm inançlarını anlatmak lazım gelir. E bunu da anlatmakla baş edecek bir iki ders yetmez buna. Mutezile'nin sapık fikirleri, Şia'nın sapık fikirleri, Cebriyen sapık fikirleri tefsirimizin 12. cildi çıktı ya. 12. ciltte bu hususta Zannediyorum incelediğin Efendimizül Hocamın Şia Enam suresinin son sayfası yani bu cildin de son sayfasında dinlerini parça parça yapanlar Şia Şia gruplara ayrılanlar Les teminün bir şey Habibim senin onlarla hiçbir alakan yoktur onlar senin yolunda değildir ayeti var bu ayette bu parçalanmaları anlattık Ruzurgan tefsirimizde başlıca yazdık muhtezilerin başlıca sabuk figürü şunun şöyle bunun böyle fırkaları başlıca. Çünkü içine girdiğin zaman Şia kaça ayrılıyor? 23 24'e ayrılıyor. Mutezile şu kadara, Müşebbihe bu kadara. Yani sapıklığın sonu yok. Onun için Allah Teala ne buyurur? Ben nereden sırat-ı ben? Habibim sen söyle ki benim dost doğru yolum bir tanedir. o siz bu yola uyun ve la bir sübün Sakın yollara uymayın. Yollar çoktur. Fetefarraq bikum an sebili sonra sizi Allah'ın bir olan yolundan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 Hey cennetten elizim var, cehennem elizim var. Hiç bir teklif kalmadı ya. Bunu yazar işte adam. Bunun kitabı kaç satıyor? Biz size bir kitap söylüyoruz üç beş tane gitmiyor. Hakkın müşterisi az olur, batılın müşterisi çok olur. Batılın sesi gür çıkar, batıl köpük gibidir suyun üstüne çıkar. Fen ve de bu cüfa ama köpük gibi sonunda bir anda pıt atar. Bereketi? Olmaz. ve مَا اَنْفَعُ Bizim yazdığımız Ehl-i Sünnet eserleri insanlara fayda veren hak فَاَيَمْكُذُوا فِي ard Kalıcıdır. O batıllar devresini tamamlar, söner. Bundan birkaç sene sonra o batılların çoğu ne adı kalır, ne sanı kalır. Ama ehl sünneti Sünnet'in müdafaa edenler kıyamete kadar baki kalır. İşte İmam Rabban'den bahsediyoruz.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 çıkarır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bizimse yazdığımız İtikad Risalesi de mesela ne yazar? Şunlara şunlara şunlara inanmak eli Sünnet'in nedir? Alametlerindendir. Tamam ama bunun detayına girdiğin zaman hiçbir kitap bunu bir ciltlen iki ciltlen baş olmaz. ehl Sünnet'in bir efendim ölçüsü vardır. İmam-ı Rabbadi Kudsesi Ruhu bunu beyan ediyor. Ne diyor? Muhbir-i Sadık. Kim o?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 Bunlar da aşağı mıdır İmam bukhari yani? Bu muhatipler bunlar. Sen şimdi bu hadis yoktur dediğin zaman kim inkar ediyorsun? O beyakıy veya bukhari veya kim onu var diye yazdıysa ona diyorsun ki yalancısın. Dur. O hadisi o kimden almış şuzattan. O kimden almış şuzattan. Onlar hepsi o isim listesini veriyor mu?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 Efendim hakikaten, ama itikata geldi mi He? Bir de baktım bir sapığın peşine Hepsi birden gidiyor. Allah Yani, bu nedendir biliyor musunuz? Şu dünya işine alacağı, vereceği kara zarara verilen dikkat ve değerin bir yarısını, çeyreği, zerresi bile Ya ben neye inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl inanmalıyım acaba meselesine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 Ancak şimdi bir diyelim rivayet vardır. Bu rivayette diyor ki mesela işte Efendim misal veriyorum Çörekotu ölümden başka her derde devadını El habbetüsevda şifam min küllüde ailesişam Ölüm hariç çörekotu her derde devadır. Bu hadis nerededir kaynağı? Buhari'dedir. Buna inanmak lazım mı? Lazım. Ha şimdi fakat bir insan dese ki, yani bu acaba falan. Hani bunu hemen sen dinden çıktın, imandan çıktın, ehli sünnetten çıktın denir mi? Denmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından kendi duyup da inanmıyorum deseydi dinden imandan da çıkardı. Ama ve lakin işte arada dediğim gibi kaynaklar şunlar bunlar meselesinden tabi oraya da bir tekzip, bir inkar, iman Bukhari'ye iftira falan yapmaksızın Burada bir duraklama geçirse biz buna demeyiz ki ehli sünnetten ne yaptı bu adam? Çıktı. Ve lakin da mıdır?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 Bu tamam. Ama efendim Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Medine'de, Mekke'de bu kadar alim. Bunların hepsi efendim ona oradan, ona öbüründen, ona öbüründen gelen rivayetlerle bu konu tescil edilmiştir. Böyle bir habere ne diyoruz? Haberi mütevatir diyoruz. Lafzan mütevatir olur. Aynı lafızın Resulullah'tan duymaları şartı gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. ameller Ameller neye göredir?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 Halbuki Kur'an'da da var işaretleri. Fakat Kur'an'da böyle bir şey yoktur ve ben buna inanmıyorum derse bu adam eli Sünnet'ten çıkar mı çıkmaz mı? Niye çıkar? Bak ne dedim, demin tek yoldan gelen bir hadis-i şerif gibi değildir. Manen tevatüre ulaşmıştır. Manen mütevatır olan bir konunun inkarı ne yapar adamı? Bu hadis-i şerifleri inkar etmiş yapar.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 Hadi bakalım buldu belayı şimdi. Efendim? Yani hangisini söyleyeceğiz? Hangisini? E müşebbiyemezimiz, ehl ne sünneteki e, sahabe-i ikram diyor Allah'ın misli yok Celle Celal. İnmez, çıkmaz, oturmaz, kalkmaz, yemez, içmez öyle mi? E, çıktı bu mezebi onun uzantısı ve habiler falan. E bu mezebi ne diyor? Allah Teala arşın üstüne oturdu diyor. Bacaklarını sarkıttı diyor. Tövbe ya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 Yerleri kaybolduğu için köşelerine tutunacaklar diyor. İşte melek mekana muhtaçtır. Melek de olsa muhtaçtır. İnsan mekana muhtaçtır. Allah Teala mekana muhtaç değildir. Arş da kürsü de onun tecellikahıdır. Yoksa değer verdiği yerlerdir. İşte Kabe de orada evidir. Allah Teala oraya bir kere girmiş mi? Eh, arş da aynıdır. Gökteki makamıdır. Ve bunlar nazargahtır. Yoksa oralara ihtiyaç arz etmez. Ama eli sünnet dışı işte bunlar hep nedir sahabenin zamanında olmayan inançlardır Allah oturur demek haşa efendim istiva ettim gökte yer tuttu demek haşa'ydı i̇şte anlat anlat hangisi standacan bu itikat bidatlarıdır bir de ne var efendim amel bidatları var amel bidatları inanç bidatından biraz daha nedir ehvendir niçin itikat bidatında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor küllühüm finnâr illâ vâhide ehl sünnet dışı 72 fırkadan her biri tek tek cehenneme girmeden cennete giremez Müslüman olarak ölse de ve imanını kurtarsa bile cehenneme uğrayacak mı diyor, uğrayacak diyor çünkü hadiste kulluhum dediği için diyor bir tane bile dışarıda kalmaz diyor dolayısıyla ehl sünnet dışı insanlardan direkt cennete giden bir tane bile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 Gavur olursa, kafir olursa, onu cehennemde paklamıyor. Çünkü paklasa o da çıkardı. O ebedi kalıyor hiç. Çıkmıyor. Onun içindir ki, efendim, itikat atından azami gayretle Allah'a sığınacağız, Celle Celaluhu, çoluk çocuğumuzu koruyacağız. ehl sünnet dışı bir inanca karış kadar karış, İmam Rabbani Azze kıl, şa'ra diyor.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 ben diyor inanıyorum da birisinin kafası karıştı. Ona anlatmak için diyor. Doğru da olabilir fakat bu biraz kıvırma payı geliyor bana. Sana da bir şey karıştı gibi geliyor bana. Anladın mı? Aa, ne yapalım, ne edelim? Şu inancımızı doğru düzgün bir iman selametiyle ölelim gidelim ya. İnşallah ben baş başka bir şey istemiyoruz Allah'tan. Celle Celalu. Ondan sonra geliyoruz. Mesela nedir?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 Ya bizim zamanımızda olmasın inşallah efendim. Bu hadis şerifte. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor aleyküm sünneti, ve sünnetil kulevay, raşidin, el mehdiin, mimbadi. Benim sünnetim ve dört kalifemin sünneti de benim yolumdur. Bunlardan ayrılmayın. Temetseku aleyha. Bunlara sıkı sıkı tutunun. Temetseku biha. Bunlara yapışın. Vallahu aleyha bin nevaciz. Elinizle sıkı tutmaya da. Efendim güvenmeyin, belki birisi böyle bir sert vurur elinizden Çıkma tehlikesi yaşanır, azu dişlerinizi takın diyor, sünnetleri bir ısırın diyor bu, bu tabire dikkat etmek lazım, kopmamak için E artık sadece elinle beline dolayıp da değil yani dişini bile geçir diyor ona Ve Yakum ve mühüddâzâtil umûr Sonradan çıkma reform ve yanlış işlerden sakının Fe innekûlle mühüddâzîn bid'â Sonradan çıkan her şey bid'attır ve kulle bid'atın dalal ama din bakımından dedimse değil mi? Dini konuda. Her bid'at sapıklıktır ve kulle dalaletin finnâr her sapıklığın sonu ateştedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hangi bir millet efendim ma ahdese kavmun bid'aten fî hangi bir topluluk dinle konusunda bir reform, bir yenilik getirir sünnetimi bırakırsa illâ nezâllâhu min sünnenîm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 bir kürdan gibi bir şey kesip batırması bile, çatal oldu. Delil oldu. Yani bir aslı var, bir esası var. Bir aslı esası olan şey, kalkıp da bir dahadır Eshab-ı Mescid-i Nebevi'nin kenarında oturuyorlar mıydı? Orada ders okuyorlar mıydı? Okuyorlardı. E tabii ki, o günkü imkanı oydu, Eshab-ı caminin kenarında medreseyi kurmuşlardı. E sonra tabii bir talebe arttı, camide devamlı yatılacak hal yok, neticede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 Kaç kat kefen kullanacağım meselesinde? Değil mi efendim? Üç olacak. Kadına dört, erkeğe üç diyelim kefen kefenleme sayısında. Şimdi bazıları buraya ne eklemişler? Ölünün kafasına sarık sarıyor. Şimdi ölünün başına sarık sarınca İmam Rabbani diyor ki, bu diyor bidattır. E biri kalkıyor diyor ki bu bidat-ı hasenedir. Yahu diyor bu bidat-ı hasene niye olsun?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 E şimdi imamlar bile ne yapıyor? Neveytü ne Neveytü enusalliye Arapça. Türkçesi neyse niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Namazın niyetinde bazı alimler diyorlar ki dille de yapmak nedir? Bir daha daha diyor ediyor. Halbuki niyetin yeri neresidir? Kalptir. Bir insanın kasıt ve kararı nerede bulunur? Dilinde mi? Kalbinde mi? Kalbinde. Kalbinde.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 Adam şimdi yoldan gelirken yatsının farzına niyetle geliyor. O adam gelir gelmez burada rekat kaçacak. Hemen koşup da hiç diliyle niyete lüzum. Yok kalbinde zaten yatsının farzına niyetle geldi. Allah'ım. Tamam mı? Sünnet budur. Şimdi bazıları dediler ki dilini de katarsa güzel bidat olur. Ya İmam Mahzede diyor ki her bidat bir sünnet kaldırır. Bu bidat farzı da kaldırır diyor. Dikkat! Cami imamlarının çoğu bu durumda.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 Öldürecek. Adam diyor ki اِنَّا اَذَا رَجُلُ يُرِيدُ رَفَعَد۪ينَا وَيْجَالَةَ مِلَّتِنَا Aman dikkat edin diyecek bu Mehdi denen adama dinimizi elden çıkartmak istiyor. Hz. Mehdi o kadar sünneti yaşatacak o zaman da onlar o kadar bidata alışmış ki Mehdi'nin sünneti ihya etmesi, harekatına ne diyecek? Dinimiz elden gidiyor bu adam dini kaldıracak diye o alim Medine'de kışkırtma yapacak Hazreti Mehdi de onun kellesini koparacak diyor.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 Amin diyenlerine ayrıca hübdene azad eyle, dualarımızı fazl-i keremle kabule kareyn eyle. Amin, amin. Bi hurmet Daha ve yasinu selamun aleyhi mursalin velhamdülüke ya Rabbel alemin. İlâşârafın nebî ve âlihi ve ashabim meşâhîhîn hâkâfe velâruhu efendi ve bâhâsılâhâ. Ve envâtil müslîmün ve envâtiâzı cemâhâtil hadrîn. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin.